Sırtını halka dayayan ağır sıklet ve garson boy tavutlar. Kerem Çağlar Her bir insan hayatın varlığının kesinliği derecesinde çok iyi bilir ki eninde sonunda ölüm vardır. Bu kesin bilgiye rağmen etrafımızda cereyan eden yorgan kavgaları gün geçtikçe artan bir şiddette devam etmektedir. Kur'an ve sünnetin rehberliğinde ve hakemliğinde bir koyun sağma süresinde dahi çözülebilecek olan çoğu da tağutların eli mahsulü yapay sorunlar, her geçen gün herkesi içine çeken bir girdap gibi ömürleri ve emekleri berhava etmektedir. Zamanın ilerlemesiyle beraber hayatın akışı içerisinde bir takım sosyal, siyasal ve iktisadi değişimler yaşanırken, doğal bir mecrada ortaya çıkan, çıkabilecek sorunların halli, yapay olarak üretilip koca bir toplumun bütün geleceğini esir almış sorunların çözümünden daha kolaydır. İktidarı gasp edip, ilan eden Cumhuriyet'in kurucu kadroları tarafından, İslam tarihi boyunca Müslüman halklar tarafından tanınmayan, bilinmeyen ileri düzeyde bir zorbalıkla, herkesi rejimin potasında eritip, farklı olan her ne varsa yok etme veya asimile etme politikaları, Tahrip gücü yüksek bombalar gibi 10 yıllardır patlatılmaya devam ediliyor. Rejimin sahipleri ya da rejimi sahiplenenler hariç, bu yakıcı ve yıkıcı bombalardan etkilenmeyen, nasiplenmeyen, evine ateş, yüreğine kor düşmeyen hemen hemen kimse kalmadı. İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid dininden yüz çeviren beyinsiz bir taifenin bu coğrafyada ektiği şirk, nifak ve inkar tohumları yıkım, düşmanlık ve ölümlerden başka bir şey getirmedi bu topraklara. Tuğya'nın ve zulmün önderleri tüm bu cürümleriyle beraber nesiller boyu kutsallaştırıp adeta yarı tanrı olağanüstü varlıklar olarak zihinlere kazınmaya çalışıldı. Açık söylemek gerekir ki bu hususta da büyük ölçüde muvaffak olmuşlardır. ''Siz gerçekten Allah'ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı olarak bir takım putlar, ilahlar edindiniz.'' Ankebut suresi 25. ayet Ayetteki meved de muhabbet vesilesi, sevgi bağı, birleştirici unsur, beraberlik sebebi gibi anlamlara gelir. Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarından bu yana tabulaştırılan, sonra da putlaştırılarak cebren sevdirilip taptırılan liderler, toplumun büyük bir kesiminin ortak değerleri haline getirildiler. Dünyanın hangi memleketinden olursa olsun birlikte yaşayan insanlar, kendi aralarında ortak paydalara ihtiyaç duyarlar. Gerçek anlamda paylaşılmayan bir değer veya kimliğin doğal olmayan yol ve yöntemlerle dışarıdan ya da yukarılardan empoze edilip dayatılması, kaçınılmaz olarak çatışma ve bölünmelere neden olacaktır. Toplum içerisinde adalet ve hakkaniyet hiçbir zaman zoraki olarak tesis edilmeye çalışılan bu batıl değerlerle gerçekleşmez. Hakkaniyet ve adaletin kamil manada gerçekleşmesi bir tarafa, özellikle son çeyrek yüzyılda yaşananlar zulüm ve tuyanın nasıl zirve yaptığını apaçık ortaya koymuştur. Müminler için sevgi bağı ve ortak payda öncelikle ve ilk başta tevhid akidesidir. Bunun dışındaki bir bağ, ancak tevhid bağının kuvvetli bir şekilde gerçekleştirilmesinden sonra mümkün olabilir. İbrahim'in milletine bağlı müminlerin, müşriklerle veya mücrimlerle ortak paydalar oluşturup, aynı değerleri paylaşmaları mümkün değildir. Bu taifelerden ve sapkın akidelerinden beraatlerini ilan edip, onlardan uzaklaştıktan sonra şer şerifin mübahlık çerçevesinde gerekli, zorunlu sosyal münasebetler sürdürülebilir. Müşrik taifeler arasında on yıllardır süre giden bir savaş ve zulüm uygulamaları var. Bu zulümleri tanımak, yüksek, se yüksek sesle dillendirmek ve zalimlerin gücünü kırmaya çalışmak en başta Müslümanların görev ve sorumluluklarındandır. Ülke genelinde devleti olan bir ordunun vesayeti halkın birçok kesimi tarafından çok rahatsız edici bir şekilde hissedilirken elinde silah bulundurduğu için Kürdistan'da kısmi vesayet rejimi kurma amacındaki örgüt de laik cumhuriyetin kanlı ayak izlerini takip etmekten başka bir şey yapmamaktadır. Bu durum sadece silahla sindirme veya vesayet kurma mücadelesinde değil, siyasal zeminde ve bölge insanlarının birçok kesiminde varlık ve otoritesini tahkim etmeye çalışırken de öne çıkmaktadır. Heva eseri, beşeri ideolojilerindeki sayısız zikzaklar ve savrulmalarla beraber, tıpkı lokomotifin peşinde aynı hızla giden bir vagon misali, layık, kemalist rejimi bir kademede milim milim takip ve taklit etmek dışında bir alameti i farikaları olmadı. Marksist bir ideolojiyi ve Stalinist bir yöntemi temel referans olarak kabul etmiş tağutî örgüt, zamanın ve toplumsal dinamiklerin dayattığı ve sık sık yaptıkları gibi bir gömlek değişimiyle kendilerini adeta güneş sisteminin merkezine konumlandırdılar. Demokrasinin en ileri düzeyde olduğu varsayılan batılı ülkelerin teşvikleri ve cesaretlendirmeleriyle, yeşil demokratların demokrasi hamlelerine şimdi de kızıl demokratlar yeni bir soluk getirme telaşındalar. Kendilerinin bir açıdan kapitalist modernite ürünü ve hatta tüketicisi olduklarını unutup, demokratik modernite adıyla yeni çağdaş bir put yontarak gezegenlerdeki herkesi bu yeni puta iman edip tapınmaya çağırmaktalar. Yani kurt, koyun sürüsüne çoban olmaya talip. 90 yıllık cumhuriyet rejiminin bazı dönemlerde güçlü bir irade olarak ortaya çıkan taleplere rağmen, hala hiç kimsenin net olarak tanımlayamadığı demokratik dönüşümü gerçekleştirmeye muvaffak olmadığı bilinen bir husustur. Oysa yerel bir güç olarak etkili olabildiği alanlarda kısmi de olsa, kendi vesayet rejimini kurmak için çabalayan ve halk tabakasına sosyalist-demokrat kimliğini yaymaya çalışan tağuti örgütün, özellikle de Kürtlerin daha çok dini referanslı olan gelenekleri ve sosyal dokusuna yönelik büyük çaplı tahripkar müdahaleleri, yer yer saldırıları, vehamet arz etmektedir. Batılaşmayı bir devlet politikasına dönüştürmüş olan Cumhuriyet rejiminin neredeyse 100 yıla yakın bir süredir tam olarak gerçekleştiremediği bu amacı, Tavuti örgütün etkili olduğu kır ve kent alanlarında çok daha kısa bir sürede gerçekleştirebilmiş olması da ayrıca düşündürücüdür. Tüm bunların dolaylı olarak devletin sunduğu imkanlarla ve türlü araçlarla gerçekleştirmesi ise ayrı bir ironi. Devletin uzun yıllar boyunca Kürtler üzerinde uyguladığı zulümleri adeta sadomasojist bir haz duyarak bu zulümlerin her zerresini kendi şirk ideolojileri için kitleserleşme yolunda kazanca tahvil eden garson boy tağutların ilerisi için daha ne menhus hesaplar içerisinde olduklarını tahmin etmek hiç de güç değil. Ağır sıklet tağuti rejimle garson boy tağuti örgütün taraflar olarak aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilecekleri istikametinde kuvvetli işaretler var. Unutulmamalıdır ki büyük ya da küçük tağuti güçler arasındaki her türlü anlaşma uzlaşmanın en büyük mağduru yine Müslümanlar olacaktır. Bu bir öngörü değil, tarihten günümüze süregelen ve maalesef mütemadiyen tekerür eden hakikatlerdendir. Davutların anlaşıp uzaklaştıkları, işbirliği yaptıkları ve belki ileride güç birliği de yapabilecekleri temel ve ortak sorunları tevhid daveti ve Müslümanlardır. Sözüm ona Müslüman aydın kimlikleriyle demokrasi zemininde inanç, söylem ve hatta giderek suret olarak da benzeştikleri garson boyu tağutî örgütün siyasal ve sivil toplum uzantılarına, cenahına, değişik vesilelerle katkı, destek ve kuvvet veren kişilerin, kesimlerin de bu hormonlu kızıl tağutların şişilmesi ve şişirilmesindeki paylarının azımsanacak gibi olmadığının da bilinmesi gerekir. Aynı iklimde buluşmaları tahayyül dahi edilemeyecek kişi ve cemaatler, demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi fitneler vesilesiyle birçok alanda ortaklaşmış oldular. Her ne kadar farklı kulvarlarda olsalardı, bu şekli farklılığın kimliklendirilmelerinde esasa ilişkin olumlu bir etkisi olmayacaktır. Bu bağlamda Cumhuriyet'in ilanından önceki süreç akıl sahipleri için birçok ibretler barındırır. Daha öncesinden başlayan ve Kurtuluş Savaşı ile devam eden süreçte gördüğümüz şey şudur. İslam ve hilafetin müdafası uğruna halkın gösterdiği olağanüstü çabalar ve fedakarlıklar. İşgalcilere karşı mücadele eden, savaşan, can verip bedel ödeyerek İslam yurdundan kovulan bir hal. Şeriatı garra uğruna ödediği bedellerin karşılığında örgütlü bir tağutî hareketin devleti ele geçirdiğine şahit olan bir halk. Hem yeni hem de yerli işgalciler. Müslüman halkın canıyla ve malıyla müdafaa ettiği bu topraklarda ittihat ve terakkinin bir kısım artıkları sırf daha örgütlü ve organize oldukları, ve batıllarla irtidat ideolojisi üzere uzaklaştıkları için bir anda devleti ele geçirerek halkın da tepesine indiler. Sonraki yıllarda bu durumun diğer İslam coğrafyalarında da tekerrür ettiğini görüyoruz. Cezayir, Libya, Mısır, Suriye ve Mali'de dahil olmak üzere daha birçok ülkede trajediler yaşandı. Daha kötü olanı ise yabancı işgalciler çekildikten sonra yerli işbirlikçi yönetimlerin kendi halklarına kendi ülkelerini zindana çevirmeleri olmuştur. Hatta yabancı işgalcilerden de çok daha vahşi işkenceler, baskı ve zulüm politikaları uygulamışlardır. Bu durum maalesef bir kısım döngü halinde günümüzde de devam etmektedir. Aziz İslam'ı ve İslam'ın şiyarlarını tıpkı şirk önderi selefleri gibi kendi süfli emellerini alet etme niyetinde bulunan yeşil ya da kızıl müşriklerin akıllara durgunluk veren hile ve tuzaklarının sonu gelmez. Zulmü ve zalimleri iyi tanımak gerekir. Bir zulmü görmek ve engellemeye çalışmak, olması gereken ve övgüyü hak eden bir tavırdır. Ancak güçlü bir tağuta karşı daha az güçlü bir tağutun yanında, önünde, arkasında veya aralarında bulunmanın da zulmün ta kendisi olduğunun bilincinde olunmalıdır. Bugün bölgede, kısmi güç sahibi garson boy yerel tağutun yapmaya çalıştığı ve böylelikle ulaşmayı arzuladığı nihai hedef de budur. Devletin, Cumhuriyet tarihi boyunca yaptığı tarifsiz zulümleri varlık nedeni olarak gören Kürt İttihat ve Terakkisi örgüt, bu hedefine ulaşmak için her yolu mübah görür. Dar bir alanda dahi iktidar sahibi olduğunda kendileri için din edindikleri barıştan, demokrasiden, eşitlikten ve inançlara saygıdan söz edilmesi dahi mümkün değildir. Bunların cemazi evvelleri akıl sahiplerince malumdur. Üzülerek belirtmek gerekir ki bu gidişatta tarihin tekrar edeceğine dair işaretler vardır. Garson boyu tağutlar, tevhid akidesinden, imanın izzetinden, mümin ferasetinden ve dirayetinden mahrum olan Beni İsrail tıynetli bir halkın içerisinde tıpkı şeytanın insanın damarlarında dolaşması gibi fin katmakta ve onları iblisin iktidarına katkı vermeleri için fitlemektedirler. Özellikle son dönemde yaygınlaştırılan şirke davet ve küfürde ziyadeleşme organizasyonlarında laik rejimin bu cenaha gösterdiği tolerans, tesbihli, takkeli, badem bıyıklı ve nar taneleri kadar cemaatler sahibi modern muhafazakarların ve ciddemine denk gelmiş olmalı ki, kendilerinden sükunet dışında en küçük itirazi bir kımıltı dahi gözlemlenmemektedir. Bunun nedeni kullukta bulundukları tağutların sadece renklerinin farklı olması olabilir mi? Onlar daha iyi bilir. Tağuta kul olduktan sonra ha kızıl tağuta kul olmuş, ha yeşil tağuta. Ne fark eder? İşte akıl tutulması ve basiretin körelmesi budur. Allah'ı bırakıp kutsadıkları devletleri, örgütleri ve beşeri ideolojileri bu halkın hiçbir kesimi için fayda bir yana rüşvaylık ve azabın hafiflemesine dahi vesile olmayacaktır. Büyük bir tağuti düzenin cenderesinden kurtulamamışken yeni yetme, garson boy başka bir tağuta, Ayrıca kulluk etmeye yönelen insanların hali ne kadar da gariptir. Onların çoğunu işitir ya da aklını kullanır mı sanıyorsun? Furkan Suresi 44. Ayet Tevhid akidesi üzere aklı selime ve basirete ne de çok ihtiyaç var. Muvahhid davetçilere ve ümmetin iftiharı mücahitlere de. Allah'a hamd, Resulullah'a salat ve selam olsun. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 17. sayısında yayınlanmıştır.